اَكَفَا بِاللّٰهِ شَه۪يدًا Babat, değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi son iki haftadır Müslüman'ın kader hakkındaki akidesi mevzunu işliyoruz. Bu hafta yine aynı konu üzerinde devam edeceğiz. İnşallah Allahu Teala nasip ederse bugünkü sohbetimizde bunu tamamlayacağız bildiğiniz gibi geçen hafta hüccetül baliga Allahu Teala içindir yani beli hüccetler delil getirmeler Allahu Teala'ya aittir demiştik ve bunun Allahu Teala kulların kıyamet gününde Allah'a ileri sürecekleri mazeretleri olmasın diye bu dünyada iken onlara kitaplar indirmiştir, rasuller göndermiştir. Kendi yolunu bu şekilde o kullara anlatmıştır. Demiştik. Ve bizim kaderle ilgili meselede, kaderle ilgili meselede mükellef olduğumuz, sorumlu olduğumuz kaderi kevni değil, kaderi şer'i diye üzerinde biraz durmuştuk. Dolayısıyla kulun kendisi hakkında Allahu Teala'nın neyi takdir ettiği değil, neyi emrettiği, neyi yasakladığı önemlidir. Bundan dolayı kul kul şer'i kadere bakacak onunla mükellefiyetini, sorumluluğunu öğrenecek Allahu Teala'ya kulluğu sevecek o yola sulh edecek Allahu Teala'ya isyan olan, masiyet olan, günah olan, suç olan hususları sevmeyecek, onlara bulaşmayacak. İşte Müslümanın kaderle ilgili takınması ta gereken tavır değerli kardeşlerim bu. <gülüyor> Allahu Teala. Bununla ilgili bir ayeti kerimede Zümer suresi 7. ayeti kerimede "İn tekfurû feinnallâhe ganiyyun ankum ve lâ li ibâdihil küfr ve in teşkurû buyurmaktadır. Eğer küfür ederseniz yani Allah'a iman etmezseniz şüphesiz ki Allah sizin imanınıza muhtaç değil. Yani Allahu Teala ne sizin ona iman etmenize ne sizin ona kulluk etmenize asla ve asla muhtaç değil. Ancak yani kullar bu hususta Allahu Teala'ya muhtaç. Her hususta olduğu gibi kulluk hususunda da Allahu Teala'ya kendilerine hidayet etmesi için muhtaç. Ve ayetin devamında ibadihil kufr kuşkusuz ki Allahu Teala kullar için küfre razı değildir." Küfre razı değildir. Ve in teşkuru iyardahu lekum. Eğer siz iman ederseniz, şükrederseniz yani ibadet ederseniz Allahu Teala bu hususta sizde hoşnut olur, sizden razı olur buyurmaktadır. Geçen haftaki sohbetimizde de Allahu Teala hiçbir kul için, hiçbir kul için bu ister insanlar olsun ister cinler olsun asla ve asla e, iman etmeme hususunda razı değildir Allah otağı bütün kullarından imanı istemiştir derken kastımız da buydur ya yani onların onların imanına razı olmuştur onların iman etmelerini onlardan talep etmiştir bugünkü Sohbetimizde, değerli kardeşlerim, kaderin gizliliği ve ona dalmanın kerahiyeti kısmına biraz değinmek istiyorum. Müminin kaza ve kader meselesinde söze dalması şeran istenilmeyen bir şeydir. Onun anlamı ve derecelerini bilmesi ve iman etmesi kula yeter kifayet eder. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir, her şeyin yaratıcısı olur. Daha önce ifade ettiğimiz gibi Allahu Teala, Allahu Teala her şeyi istisnasız yaratandır ve onları da bilmektedir ve ilmi yaratmasına takaddüm etmiştir, meşiyeti yaratma fiiline takaddüm etmiştir. O adalet sahibidir, hiç kimseye zulmetmez. O hikmet sahibidir, abesle iştigal etmez ve bundan münezzehtir. Bu mevzu kelam yönünde, bundan daha fazlasına değerli kardeşlerim muhtaç değildir. Allah bu mevzuda bizim nelere muhtaç olduğumuzu bildi ve onu bize beyan etti. İlgisini bizden gizlediği hususlarda bizim muhtaç olmadığımız şeylerdir. Onları araştırarak külfet altına bir Müslümanın, Girmemesi gerekir. Böyle yaptığı durumlarda kendisini probleme, sıkıntıya hatta helaka duçar edebilir. Kader meselesi Allah'ın bilgisini kendisine sakladığı mahiyetini akıllar idrak edemez gaybi meselelerden ilki değildir. Örneğin Allah'ın sıfatları, onlara tatilsiz, onları iptal etmeksizin, Teşbihsiz benzetmek sizin, onları tahrif etmeden, bozmadan iman ederiz. Ancak onların keyfiyetini ve mahiyetini akıllarımızla idrak edemeyiz. Bu sebeple Rasulullah kader mevzuna dalmayı ve irdelemeyi ümmetine yasaklamıştır. Amr bin Şuayib babası ve deresi tarikiyle şöyle rivayet etmektedir. Bir gün insanlar kader mevzusunda konuşurlarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ravi dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızgınlıktan yüzünden nar taneleri gibi taneler oluşmuştu. Onlara şöyle dedi. Size ne oluyor ki Allah'ın kitabının bir kısmını diğer kısmına vuruyorsunuz. Sizden öncekileri işte bu sebepler sizden öncekiler işte bu sebeple Helak olmuşlardır buyurdu. Bir kimse Ali bin Ebi Talib'e gelmiş ve kaderi sormuştu. Ali radıyallahu ta'ala an, Kader karanlık bir yoldur ona sakın sülük etme. Adam yine kaderi bana haber ver diye ısrar etti. Ali radıyallahu an, Kader çok derin bir denizdir sakın ona dalma dedi. Adam yine bu isteğinde ısrar edince, Bana kaderi ısrar edip bana kaderi haber ver deyince Ali radıyallahu anh kader Allah'ın sırrıdır. Kendini boşana külfete sokma. Yani sen Allah-u Teala'nın sırrına nasıl muttali olursun? Sen kim oluyorsun ki? Allah-u Teala'nın sakladığı kendisi için sır yaptığı bir şeyi öğrenmek istiyorsun. Senin için açığa çıkmasını istiyorsun. Dedi. İmam Tahavi'yi Akide ilgili kitabında şöyle demiştir. Kader Allah'ın mahlukatından gizlediği sırrıdır. Yani Ali ibn Ebi Talib'in bir şekilde sözünü tekrar etmiştir. Ve akabinde de bu sırrı ne mukarreb yani Allah'a yakın melekler ne de Allahu u Teala'nın görevlendirdiği risaletle müşerref hale getirdiği Resulleri bilgi sahibi değildir. Çünkü Allahu Teala bunu kendisine sır olarak saklamıştır. Bunu kimseye açmamıştır. Bu meseleyi araştırıp kurcalamak horlanıp zelil olmaya vesiledir. Bu bunu düşünmekten yani bir Müslümanın bu kader meselesini düşünmesinden elde edeceği bir şey yok. Sadece vesveseler ve çıkinden çıkamayacağı, içinden çıkamayacağı, cevap bulamayacağı şeylerle karşılaşmış olur. Çünkü Allahu Teala kadar imanı mahliyukattan gizledi, bu husustaki muradını araştırmayı yasakladı ve kitabında o Allah yaptığından sorulmaz ama onlar sorulular. La yes'elu ma yef'el ve hum yes'elûn buyurdu. La yüsel ma yef'el ve hum yüselûn buyurdu. Her kim Allah'ın fiillerinden bir fiil için neden böyle yaptı derse, meskur ayetin hükmünü reddetmiş olur, ayetlerin hükmünü reddeden de ebedi kalmak üzere ateşe girer. İşte bu Allah'ın, Dostlarından kalbi tevhidle nurlanmış kimselerin muhtaç olduğu kader mevzusunun özetidir. İlimde rasuhun yüksek payeye eren kimselerin kader mevzusundaki ifadeleri de yine bu şekildedir. Çünkü ilim iki kısımdır mahlukat içinde var olan ilim, mahlukat içerisinde kayıp olan ilim. Var olan ilmi, ilimle kişinin amel etmesi gerekir. Olmayan ilime iman etmesi gerekir. Yani var olan şer'i ilimlerle, ilimlerle amel edip Allah'a kulluk etmesi, gayip ve sır olan ilime iman edip ona teslim olması gerekiyor. Burada, değerli kardeşlerim, da kader inancının etkisine bir bakmamız gerekiyor. Bu Allah'ın hikmetine ve iradesine teslim olma üzere bina edilmiştir. Emir ve yasaklardaki Rabbani hikmetin tafsilatından soru sorulmaması takdir edilmiştir. Bütün peygamberlerin ashabı bu hal üzereydi. İslam'ın temeli teslimiyet üzeredir. Allah'ın emirlerinden bir emrin saygınlığı, itibarı önce onu tasdik etmek, peşinden onun gereği ameli yapmaya azimet göstermek, sonra suratle onu fiile dönüştürmektir. Sahabeler işte böyleydi. Rablerine ve nebilerine karşı çok edepli, saygılıydılar. Onlar hakkında İbn Abbas radiyallahu anhuma Şöyle dedi: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından daha hayırlı bir kavim görmedim. Ölünceye kadar Resulullah'a 13 sorudan fazla sormadılar." Kader meselesinde sahabe, tabi, din imamları ve hadis ehli kıyamete kadar olacak. Her şey ümmül kitapta yazılı olduğu üzere icma etmiştir. İbnü Deylemi şöyle dedi: "Ubay ibnü Ka'be geldim ve kader mevzuunda kalbimde bir şey meydana geldi." Bana bir şeyler söyle, belki Allah onu kalbimden giderir dedim. Ubey ibn Ka'b radıyallahu an şöyle dedi. Allah göklerin ve yeryüzünün ehline azap etmiş olsaydı o onlara asla zulmetmiş olmazdı. Ancak Allah onlara rahmet etmiş olsa Allah'ın rahmeti onlara Amellerinden daha hayırlıdır. Allah'ın yolunda Uhud dağı kadar altın infak etsen, kadere iman edene kadar Allah onu senden kabul etmez. Bil ki sana isabet eden bir şeyin isabet etmemesi mümkün değildir. Bu itigadın gayri bir itigad üzere ölürsen ateşe girersin dedi. Sonra İbni Mesud radıyallahu anh yanına geldim. O da bana aynı şeyleri söyledi. Sonra Huzeyfet ibn Yaman radıyallahu anh'ın yanına geldim. O da yine bana aynı şeyleri söyledi. Sonra Zeyd Sabit radıyallahu anh'ın yanına geldim. O da bana aynı şeyleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis olarak rivayet etti. Ubade bin Samit radıyallahu ta'ala anh'ın ölümü anında oğluna şöyle vasiyet ediyordu. Ey oğulcağızım! Sana isabet eden bir şeyin isabet etmemesi, sana isabet etmeyen bir şeyin de isabet etmesinin mümkün olmadığını, kesin bilinceye kadar imanın hakiki tadını bulamazsın. Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Allah'ın ilk yarattığı şey kademdir. Ona yaz buyurdu. O neyi yazayım? Neyi yazayım ey Rabbim dedi. Allah ona kıyamet saatine kadar olacak her şeyi yaz buyurdu. Diyordu. Ey yavrucağım, ben Resulullah'ı işittim. Her kim bu inancın dışında ölürse o benden değildir buyuruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının gönüllerinde bu akidenin çok büyük bir etkisi vardı. Onlar yeryüzüne dağılıp bu kader akidesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine öğrettiği gibi insanlara öğretiyorlardı. Değerli kardeşlerim, yine <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geçen derslerde de muhtasar olarak rivayet ettiğimiz bir hadisi burada size rivayet etmek istiyorum. İbni Abbas radıyallahu anhumaya Bakın ne diyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ey çocuk, Allah'ı koruyup gözet ki Allah da seni koruyu korusun. Muhafaza etsin. Allah'ı gözet ki onu karşında bulasın. Bir iş bir şey istediğin vakit sadece ondan iste. Bil ki ümmet sana bir şey ile fayda vermek üzere bir aya gelse Allah'ın senin için yazdığı şeyin dışında onlar sana asla fayda veremezler. Ve ümmet sana bir şeyle zarar vermek üzere bir araya gelse, Allah'ın senin için yazdığı şeyin dışında onlar sana asla zarar vermezler. Kalemler kaldırıldı ve defterler dürüldü. Yani defterlerin üzerine yazılan mürekkep kuruyup defterler dürüldü buyuruyordu ve ona Allahu Teala'ya Allahu Teala'ya kader hususunda tam bir teslim olması gerektiğini işaret Yani onun şahsında bütün ümmete Resulekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mesajı Allah azze ve celle bizim için her neyi zarar ve fayda olarak takdir ettiyse bu mutlaka bu mutlaka bize gelecektir. Dolayısıyla Allahu Teala'ya teslim olmak, boyun bükmek ve şer'i mükellefiyetler neyse ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Kader akidesiyle nimetlenen bir insan kendisine isabet eden bir şeyin isabet etmemesinin mümkün olmadığını, ümmet ona bir şeyle zarar vermek üzere bir araya gelseler Allah'ın onun hakkında yazdığının dışında hiçbir şeyle zarar veremeyeceklerini bilmesidir. Bundan dolayı Selman radıyallahu anhaya, an, anhuya insanların kadere, onun hayrına ve şerrine iman edinceye kadar mümin olamazsın denmesinin asıl manası, hakikati nedir diye sorulduğunda Selman radıyallahu anh, bakın ne diyor. Bu sözün anlamı sana isabet eden bir şeyin isabet etmemesi, sana isabet etmeyen bir şeyin de etmesinin mümkün olmadığını bilmendir diyor. Sübhanallah. Yani sahabelerin istisnasız hepsinin inancı bu değerli kardeşlerim. Ve hadis kitaplarına müracaat ettiğimizde, Selman radıyallahu bu sözü, bu sözü sadece kendisine has değil, sahabenin genelinin ifadesi bu. Allah'ın kaderine iman eden bir mümin, dünya nimetlerinden hiçbirinin denk olmadığı başka bir nimetle nimetlenmektedir. O da her hal üzere Allah'tan razı olma hali. Ki istenen, bizden istenen de değerli kardeşim kuluk olarak bu. Bu mü'min kaderin Allah'ın ilmi, emri, dilemesi ve iradesiyle <gülüyor> olduğunu görür. Hadiselerin Allah'ın hikmeti ve iradesiyle meydana geldiğini bilir. <gülüyor> allah bilir, insanlar bilmez. allah Teala bu hususta Bakara suresinde bakın ne diyor? kutuba aleikumul qitalu wa huwa kurehun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Kerih gördüğünüz halde kıtal size savaş size farz kılındı Bazen kerih gördüğünüz bir şey sizin hakkınızda daha hayırlı olabilir Hoşlandığınız bir şey de sevip hoşlandığınız bir şey de sizin hakkınızda hayırsız olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. İnsanın bilgisi bu. Yani insan insan kaderine muttali olmuş olsaydı değerli kardeşlerim. Bu onun için saklı gizli olmasaydı. Kendisi için, kendisi için şerri hiç istemezdi. Şer dokundukturmazdı kendisine, ondan sakınırdı, çareler arardı. Ama bu ne mümkün? Ne mümkün? Allahu Teala, Allahu Teala, insanın bazı insanların kaderine kıtali yazmıştır. Bunlar istese de istemese de oraya girerler ve orada Allah'ın kendileri için neyi yazdıysa, kimileri için ölüm, kimileri için şehadet, kimileri için gazi olmayı takdir etmiştir allah Teala kimler için bunları takdir ettiyse bunlar onların başına gelecektir. istesede de istemese de. Kadere iman eden mümin hayır ve şerr kendisine takdir eden Allah'ın hikmet ve rahmet sahibi olduğunu bilir. Dolayısıyla nimete nankörlük etmez. Musibetle imtihan olduğunda da sabırsızlık göstermez. O genişlik halinde şükredici, darlık halinde sabredicidir. Bu sebeple her hale hayırdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini burada zikretmek istiyorum. Müminin işi hayret vericidir. Çünkü onun her işi hayırdır. Bu sadece mümin içindir. Ona surur verici bir şey isabet etse şükreder. Bu da onun lehine bir hayır olur. Eğer ona zarar verici bir şey isabet etse sabreder, ona zarar verici bir şey isabet etse, sabreder ve bu da yine onun lehine bir hayır olur. Bu sadece mümin içindir diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin musibete bakar ve onun Allah'ın kader olduğunu bilir. Kalbi mutmain olup ondan razı olur. Mevlasına karşı daha çok edepli olur. Sonra o musibetin netice yönünden sevaba dönmesini gözetler. Bu sebeple de ondan razı olur ve ona sabreder. Bu hususta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den Sa'd bir Ebi Vakkas naklederek şöyle tahdis ediyor. Resulullah'a ya Resulallah insanların bela yönünden hangisi daha şiddetli olur dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bela yönünden insanların en şiddetlisi nebilerdir. Değerli kardeşlerim burada Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin lisanı üzere gelen bela imtihan imtihan demektir. Yani yani imtihan yönünden insanların en şiddetlisi nebilerdir. Sonra rütbece en üstün olanlar yani ameli salihi çok olanlar İmanı kemale ermiş, salih amelleri çok olan kimselerin bu bu kimselerin imtihanı çok olur. Kul dinine göre yani iman ve ameline göre imtihana uğratılır. Kişi dininde kuvvetli ise belası yani imtihanı şiddetli olur. Eğer dininde zayıf ise o da dinine göre bir imtihana uğratılır. İmtihan kuldan ayrılmaz. Çünkü kulluğun gereği. Hani Allahu Teala bir ayet kerimede Faubut Rabbeka hatta tekel yakin buyuruyor ya. Yani sana ölüm gelinceye kadar Rabbına kulluk et. Kulluk imtihan zaten. Kulluk dediğimiz bu bu kelime diğer bir ifadeyle imtiham. imtihan. İmtihan. İmtihan kuldan ayrılmaz. Yani imtihan devam eder ta ki kul üzerinde hiç günah kalmamış bir halde yeryüzünde gezer olunca onu bırakır buyurdu. <gülüyor> bu da bu da kişinin kişinin kendisine yakayının gelmesidir. Alimlerimizden İbnü Kayyım rahimeullah şöyle demekte, Başına bir bela geldiği vakit kerem sahibi Kimselerin sabrıyla ona sabret. O seni daha çok kerem sahibi yapar. Onu insanlara şikayet ettiğin vakit çok merhametli, rahim olan Allah'ı hiç merhameti olmayanlara şikayet etmiş gibi olursun. Allahu Teala'nın Ma esabe min musibetin illa bi yedillah ve men yu'min billahi galbe Ayetinde yani başa gelen her musibet Allah'ın izin vermesiyledir. Her kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet verir. Ayetinde Alkame müfessirlerden bakın ne diyor. Ayette kast edilen kimse kendisine bir musibet isabet ettiği zaman onun Allah'ın indinden olduğunu bilir ve ona razı olup ona teslim olur. Demiştir. İbni Abbas radıyallahu anhuma ise bu ayette kalbine hidayet verir kelimesi ile Allah'ın kastettiği mana kulun kalbine yakin verir de o kimse kendisine isabet eden bir şeyin isabet etmemesi, isabet etmeyecek şeyin de isabet etmesinin mümkün olmayacağını bilmesidir şeklinde tefsir etmiştir. <gülüyor> Başa gelen şeylere rıza ve sabır göstermek kadere imanın esasıdır. Rıza ve sabır kadere imanın meyvesidir. Musibet ve benzeri nefse hoş gelmeyen şeylere rıza ve Allah'a ibadetlere devam etmek, küfür, asilik, fısık ve benzeri Allah'ın yasakladığı şeylere rıza değildir ve alimlerin ittifakiyle zillette sabır yoktur. Çünkü Allah kullarının küfür ve masiyet işlemelerine alçalıp zelil olmalarını asla razı olmaz. Dolayısıyla müminin rızası Allah'ın rızasına tabi. Sabrı da Allah için ve onun yolunda olacaktır. Kadere rıza, belaya sabır. Ve allah Teala'nın hükmüne mutmain olarak teslim nefis binasının üzerinde durduğu en önemli esaslardandır. Bu aynı zamanda yeryüzünde Allah'ın nizamını tesis etmek için insanlığın gücünü seferber edici bir faktördür gördüğümüz kadarıyla. Yeri dönmek yok, nedamet ve hüsran yok. Keşke şöyle olsaydı yahut yapsaydık öyle olurdu. Yok. Kaderallahu maşaa feal. Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesinde geldiği gibi burada bir hadisi size nakletmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Enes bin Malik radıyallahu teala an 10 yaşında iken Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetine verilmiş bir çocuk. Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden Herhangi biri onu yapmasını istediği bir hususta yapamadığında azarladığında niye şöyle yapmadın diye Resulekranıye Sallallahu eğer o onun için takdir edilmez edilmiş olsaydı o öyle yapardı ifadesini hatırlatmak istiyorum. Eddarallahu maşafa. Allahu Teala Böyle takdir ettiği ve dilediği şeyi de yaptığı anlamına gelen ifadesi. İfade ettiğim gibi değerli kardeşlerim, geri dönmek yok. Nedamet ve hüsran yok. Keşke şöyle yapsaydık yok. Bizim için ne takdir edildiyse hayır adına, hayır adına, fazilet adına, kulluk adına mutlaka onları yerine getirmemiz gerekiyor. Bu hususta azami gayreti göstermemiz gerekiyor. Yapamadığımız, terk ettiğimiz, nefsimizle mağlup olduğumuz yerlerde istifa etmemiz gerekiyor. İstifa etmemiz gerekiyor. Aynen Adem Aleyhisselam'da olduğu gibi. Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam henüz kendisi henüz kendisi yokken, henüz kendisi yaratılmamışken, kendisinin yapacağı günahlar kendisi için takdir edilmişti. Ama Adem Aleyhisselam'ın insan olmanın fazileti de orada. O kadere dayanıp da ey Rabbim sen beni bunun için yazdın demedi. Allahu u hemen istiğfar etti, tövbe etti. Ey Rabbim biz nefsimize zulmettik. Rabbena zalemna anfusena dedi. Ey Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Feinlem tafirlena ve terhamna dedi. Eğer bize... Eğer bize acımazsan, bizi bağışlamazsan elbette ki nefsimize, zel, nefsimize yazık eden, zarar ve ziyan edenlerden oluruz dedi istiğfar etti. Dolayısıyla dolayısıyla herhangi bir hususta fevt ettiğimiz bir mesele olduğunda ondan hemen istiğfar edip Allah'a rücu etmek, salih ameller üzere devam etmek. Müminin şiarı bu kardeşlerim. Yoksa nefsin sinirle parça parça edilmesi yok. Dolayısıyla Allahu Teala'nın takdirine boyun bükme boyun bükme razı olma bundan nefsin saadeti, rahatlığı, itminanı var. Gönül genişliğiyle Allah'ın adaletine, ilmine ve hikmetine itimat et. Ona tevekkül ederek teslim ol vesveselerden kurtulmak. Bununla beraber değerli kardeşlerim bir şeyin de bir şeyin de iyi anlaşılmasını istiyorum. Kadere iman sebeplere yapışmayı engellemez. Yani o ona mani değildir değerli kardeşlerim. Kadere imanın Allah'a tevekkülle beraber bizi sebeplere yapışmaya memur ettiğini aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Sebeplere yapışmamız Sadece ve sadece Allah'ın izniyle bizi neticeye ulaştıracaktır. Bunu da yine aklımızdan çıkarmamız gerekir. Sebepleri yaratan varlık neticeyi ve semereyi yaratan varlık. Et. Örneğin salih bir nesil isteyen kimse bunun için mutlaka sebeplere yapışmak zorundadır. O da şer'i evliliktir. Fakat bu evlilik bazen semeresini verir ki bu çocuktur. Bazen de aziz ve hakim olan Allah'ın irade ve meşiyetine göre semeresini vermez. Bunu Allahu Teala değerli kitabında bir ayette bize açıklıyor. Malen göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğine dişler bahşeder, dilediğine de erkekler bahşeder. Veya onları hem erkek hem de dişi olmak üzere ikizler olarak yaratır. Dilediğini de kısır kılar. O her şeyi bilendir. Her şeye gücü yetendir buyurmakta. Sebeplere yapışmayı terk etmek Müslümana haram. Bunu bilmemiz gerekir. Rızık Allah'ın elinde olmasına rağmen rızık talebi için sayu gayreti terk etmek günahtır kardeşlerim. Günahtır. Şeyhülistan İbn-i Teymiye rahmetullah aleyh bu da bakın ne diyor bize. Sebeplere, onların yaratıcılığına itikad edip meşiyetine inanarak iltifat etmek tehtişik. Yani sebeplerin bizatihi yaratıcı olduğuna itikad. Bu tevhid'e şirk sebepleri sebep olarak yok atetmekse akılda noksanlı. Emrolunan sebeplerden yüz çevirmek de şeriata şeriata dil uzatıp hakaret etmektir. Şeriat bizatihi bizim sebeplere yapışmamızı ama o sebeplerin bir sebep olarak yaratıcısı var. Buna dikkat çekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşhur resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem meşru sebeplere yapışmanın kader olduğunu beyan etmiş ve bundan dolayı da te tedavi emretmiştir. Bakın <gülüyor> sahabelerden bir tanesi bize Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın şu hadisini naklediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Beraber iken geldim, onlar Nebi'nin yanında başlarının üzerinde kuş varmış, hareket ettiklerinde uçacakmış gibi idiler. Onlara selam verip oturdum, civar köylerden Bedevi Araplar geldi ve Ya Resulallah hasta olduğumuzda tedavi olalım mı? dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet tedavi olunuz zira Allah yarattığı her derde deva yaratmıştır ancak ihtiyarlık ve ölüm Bunun dışındadır buyurmuştur. Sahabelerin kadere imanı ile sebeplere yapışma arasındaki alaka anlayışları da bu hadiste geldiği gibi idi. Zira sebeplere yapışmak da kadere imanın içine girer. Bu ona münafi değildir. Aksine onun gereğidir. Örneğin, İbn-i Abbas radıyallahu anh'ıma Ömer radıyallahu anh'la Ömer radıyallahu anla ilgili bir rivayette bulunuyor. Ömer Şam'a doğru yola çıktı. Nihayet Serk denen mevkiye gelince Ebu Ubeyde bin Cerrah ve arkadaşları kendisini karşıladılar. Ve Şam arazisinde veba salgını olduğunu söylediler. İbn Ab İbn Abbas Radıyallahu anhu hikayeyi anlatarak devam devam ediyor. Ömer Radıyallan ilk hicret edenleri bana çağır dedi. Ve onları çağırdı. Onlarla istişare edip veba salgınını Onlara haber verdi. Onlar Ömer'in geri dönmesi ve kalması hususunda ihtilaf ettiler. Bazıları biz, bazıları biz bir iş için çıktık. O işten geri dönmeni doğru bulmuyoruz dediler. Bazıları da insanların geri kalan kısmı ve Rasulullah'ın ashabı seninle beraberdir. Onları bu vebaya sokma, geri dön dediler. Ömer onlara benim yanımdan çıkınız dedi. Sonra Ensar'ı bana çağır dedi. Ben gittim onları Ömer'in yanına davet ettim. Ömer onlarla da istişare etti. Onlar da muhacirlerin yoluna sülük edip ihtilaf ettikleri gibi ihtilaf ettiler. Bunun üzerine Ömer onlara da benim yanımdan çıkın dedi. Sonra Kureyş ihtiyarlarından, fetih muhacirlerinden burada bulunanları bana çağır dedi. Ben onları da çağırdım. Onlardan iki kişi bile Ömer'e karşı ihtilaf etmedi. İnsanları geri döndürmeni ve halkı vebaya götürmemeni doğru görüyoruz dediler. Bunun üzerine Ömer insanlar arasında ben sabahleyim bineğime binip geri döneceğim. Siz de buna göre hazırlık yapın diye nida ettirdi. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun dedi. Ömer radıyallahu anh, keşke bunu senden başkası söyleseydi ya Ebu Ubeyde. Evet, Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz dedi. İbni Abbas şöyle dedi, Abdurrahman bin Avf, Bir ihtiyacı sebebiyle ortalıkta yok iken o esnada çıkageldi ve şöyle dedi. Bu hususta bende ilim vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Bu hastalığın bir yerde çıktığını işittiğiniz zaman oraya girmeyiniz. Hastalık sizin bulunduğunuz yerde meydana gelirse ondan kaçmak için oradan dışarıya çıkmayınız buyuruyordu. İbni Abbas Bunun üzerine Ömer Allah'a hamd etti ve oradan ayrıldı dedi. Aynı sebeple Yemen'den azıksız olarak hacceden bir grup insanın düşkün hali Ömer radıyallahu anh'a ağlatmıştı. Yani onları o halde görünce dayanamamış, ağlamıştı. Sonra onlara siz kimsiniz diye sormuştu. Onlar biz Allah'a tevekkül edenleriz dediklerinde, Ömer onları zemmederek yani kınayarak ayıplayarak aksine siz başkalarının malını yenlersiniz. Tevekkül eden ihtiyacını yerden gayret eder alır yani çalışır çabalar kazanır hiç kimseye muhtaç olmaz sonra da Allahu Teala'ya tevekkül eder diye kaderin esas mahiyetine. Yani kader, kader meselesini insanların bilmediği, insanların şer'i şerifle mükellef olduğuna dikkat çekiyor ve diyor ki burada dikkat edildiyse eğer siz birinci derecede şer'i şerifle şer mükellefsiniz. Şer'i şerifin birinci birinci birinci daha doğrusu hükmü kişinin kimseye yük olmaması hiç kimsenin üzerinde asalak gibi yaşamaması, eliyle çalışıp kazanması, hem kendisine hem bir başkalarına faydalı olması. İbni Kayyım rahimahullah aynı ile ilgili bakın ne diyor. İnşallah bununla bitireceğim. Allah'ın yarattığı sebeplere yapışmadan tevhidin hakikati tamam olmaz. Sebepleri iptal etmek tevhide muhalif bir fiildir acizlikten dolayı da olsa sebeplere yapışmayı terk etmek hakikati kula dininde ve dünyasında kendisine fayda verecek şeyleri celp etmesinde yahut kendisine zarar verecek şeyleri def etmesinde kalbin Allah'a iti, itimadı olan tevekküle muğayir, muhalif bir Değerli kardeşlerim gördüğünüz gibi bu dersimizde Bu dersimizde can alıcı olarak iki meseleye dikkat çekmiş olduk. Müslüman da kader inancının etkisi sebeplere yapışmak Allahu Teala'ya tevekküle tevekküle mani değil. Kader kadere iman, daha doğrusu kadere iman sebeplere yapışmayı engellemez aksine Onu bize emreder. Bugünlük bu kadar. Yeter inşallah.